Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi biz en son kaldığımız derste nerede kalmıştık? Vacip, değil mi? Vacibin bütün meselelerini bitirmiş miydik? Ney? Vacibin kendisi ile tamamlandığı şey de vaciptir.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 Doğru mudur? Nisap miktarına ulaşması, Allah ben rızkımı daraltmışsa ben ne yapayım? Mal nisap miktarına ulaşmıyorsa yapabilecek bir şey yok ki. Bak nisap miktarına ulaşması o zekatı ödemem için vaciptir ama benim kudretimde olan bir mesele değildir. Allah Celle'nin kudretindedir öyle mi? Tam mülk olması, e Allah beni borçluğu yapmışsa e benim yapabilecek bir şeyim var mı? Subhanehu ve Teala yok. Ama hesap yapmak o benim gücümde. Ya hesap öğreneceğim ya da hesap yapmayı bile adaletli birilerini bulacağım. Doğru mudur?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 İkinci delilimiz, aklidir. Şer'i delilleri nedir? وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَةَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً Doğru mu? وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ فَقِيلَقْعُدُوا Şayet onlar, ne diyor Allah? Şayet onlar cihada çıkmayı isteselerdi, ona ne yaparlardı?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 veyahut da gayrı lafzıdır. Tamam Bunların her biri kendi arasında kısımlara ayrılır. Bunların her bir tanesi kendi arasında kısımlara ayrılır. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor. Delaleti vada'iyye, delaleti akliye, bir de delaleti örfiyye. Tamam mı? Delaleti vada'iyye, delaleti akliye, delaleti örfiyye. Lafzi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 Bunlar anlaşıldı. Bunları e, delaleti akliye ile delaleti örfiye arasındaki ince nokta nedir dese birisi nasıl ayıracağız? Delaleti akliye değişmez ama delaleti örfiye değişir. Tamam? Delaleti örfiye zamandan zamana, mekanda mekana, örften örfe değişir ama delaleti akliye aklın yolu birdir, değişmez. Tamam? Ses geliyorsa orada bir tane konuşan adam var demektir. Güzel.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 Delaleti tadammun Delaleti iltizam Tamam Mutabaka delalesi Tadammun delalesi Bir de iltizam delalesi Anlaşılıyor değil? Yani üç tane isim manalarını açıklayacağız İnsanların Bir lafız bir manaya delalet etsin diye Koymuş olduğu kelimeler O manaya üç şekilde delalet eder Ya mutabakat yoluyla delalet eder Ya Ya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 Çünkü sadece Allah'ın bir sıfatını anladınız. Peki ben bunu söylediğimde bu hak meselesini anlattım bitirdim. Otomatik ben siz ne anlıyorsunuz? Bu bu anlattığım zatın ilminin olması lazım, kudretinin olması lazım, kimseye ihtiyacının olmaması bunlar olmadan yaratma gerçekleşir mi? İlmi olmayan bir ilah bu kadar şeyi yaratabilir mi? Kayyum olmayan bir ilah yani kendi nefsine, kendi kendine ayakta olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, samet olmayan bir ilah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 Normalde kimse orada durup size durdur dur demiyor. Ses yok, lafız yok. Ama stop yazısı durmak için konulmuş, değil mi? Bak bu gayrı lafzı olan bir nedir? Gayrı lafızı olan bir delalettir. Vesaire kırmızı ışıkta duruyorsun mesela. Işık, değil mi? Bu gayrı lafızı olan bir delalet unsurudur. Mefhum ya şebab. Tamam inşallah. Bu akhırdan ne? Elhamdülillah